Yadane de ait de hayda. Benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum. Sayıklara duyul seren, çilelere düşen, şarkılara duyul seren. Dertli gönüllere giren işte benim zeki Dertli gönüllere giren işte benim zeki Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim Yalnızların yalnızıyım, yalnızım Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim Aşıkların aşkıyım aşıkım İsmim Mesut Göbek adım Bahtiyar yıllarca hep böyle bildiniz siz Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Hikayenin kadın halinden herkese merhaba Zeki Müren'in özlediğimiz şarkılarından birini dinleyerek başladık bugün güzel bir akşamüstü diliyoruz herkese. Bugün iki tane konuğumuz var. İstanbul LGBT Dayanışma Derneği'nin aktivistlerinden sevgili Ebru ve Kıvılcım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bu yani son dönemde özellikle haziran boyunca bütün bu işte Gezi Parkı direnişi sürecinde bu işte birbirinden farklı gruplar yan yana geldiler. İşte bu gruplar vesaire filan gibi böyle çok bir, bir sürü bir sürü güzel güzelleme yapıldı ve güzel cümleler kuruldu diyelim. Ama herkesin ortak olduğu bir şey varsa o da şuydu ki e, biz Türkiye'de böyle bir LGBT hareketi olduğunu bilmiyorduk. Biz e, Türkiye'deki LGBT aktivistlerin hani bu kadar güçlü, bu kadar direngen, bu kadar örgütlü hareket eden bir grup olduğunu bilmiyorduk. Bunu e, birebir e, LGBT gruplara yakın çalışmayan ya da onlarla daha önce ortaklaşmamış olan hemen hemen her kesimden, insandan duydum galiba. E, tabii bu hikayenin kadınlarla dinleyicileri için, açık radyo dinleyicileri için ya da bizim Programımızın takipçileri için sürpriz değil çünkü biz zaten muhtelif nedenlerle hep hani LGBT hareketten arkadaşlarımızı e, konuk ettik ve çeşitli boyutlarıyla da hareketi e, konuştuk Ama e, İstanbul LGBT özelinde belki hani nasıl bir yerde durduğunu e, nasıl bir e, nasıl bir bakıştan yola çıkarak hani kurulduğunu e, bir kısaca konuşarak başlamak iyi olur. Ondan sonra zaten çok fazla şey var konuşacak. İstanbul LGBT, biz daha önce Lambda'nın aktivistleriydik. Daha sonra hı hı. oradan ayrıldık. Tem, ihtiyaçtan te, ihtiyaçtan tabandan gelen istek üzerine İstanbul LGBT sivil toplum girişimini kurduk. de bir komisyon kurduk. 10-15 arkadaş. Daha sonra yine bu filmin, belgesel filmin şeyi, Maria Binder bizi Almanya'dan bir kadın vakfından proje yazdı. 5 bin euro kadar bir para buldu. Bize yolladı. Biz arkadaşla beraber İstanbul işte sandalyesini, bilgisayarını aldık. Amaç trans bireyleri LGBT açılımını fakat trans bireyleri bir araya daha fazla getirmek, sorunlarımızı dillendirmek, trans görünürünü ön plana çıkarmaktı İstanbul'da. Gerçekten de 2007'de düşünülmeye başlandı, 2010 zannediyorum resmi olarak dernekleşti. Ee, peki yani ben de tam onu soracaktım. Lambda aktivistiyken ve sonra hani İHA içinde bir komisyon, komisyonken tamanda, tabandan gelen temel ihtiyaç neydi? Hani hangi özelde buluşuldu diyecektim. Onun biraz... Trans kadınların daha fazla söz ürettiği bir yer. Kendi politikalarını veya trans etkiklerin ürettiği bir yerdi. Şu anda Lambda çok iyi tabii ki. Hala Hı -hı. çok iyi görüşüyoruz, sevişiyoruz. Ama <gülüyor> sürekli kurumlar içerisinde, <gülüyor> kurumlar içerisinde insan şeyi değiştiği için... O zaman böyle bir şey gerek duyordum ama şu anda böyle bir şey hiç gerek yok. Çok iyi şeylere imza atıyoruz beraber. Evet zaten ya İstanbul'daki örgütlerin hani özellikle belli gündemler olduğunda ortaklaştıklarını, tabii daha büyük gündemlerde Türkiye'deki örgütlerin Hı -hı. de ortaklaştıklarını bir gözlem olarak söyleyebiliriz. Hı -hı. Mutlaka politik ayrımlar var. Hı -hı. Elbette herkes her konuda hem fikir değil. E, bu politik duruş da olabiliyor. Bazen e, daha böyle e, güncel bir konuya. ...nasıl pozisyon alınacağıyla ilgili bir şey de olabiliyor. Ama daha ilkesel konularda... E, ...ya da daha... Yani ...nasıl derler... ...büyük bir tehdit durumunda mesela... ...bir e, derneğin kapatılma davası... ...ya da işte bir trans cinayeti ya da... ...bunun gibi ya da işte ciddi bir nefret söyleme... ...ve ya suçu durumunda... E, ...hızla bir araya geldiklerini... ...hani gözlem olarak... E, ...biz de söyleyebiliyoruz. E, peki e, yani... Benim İstanbul LGBT deyince ilk aklıma gelen yani yaptığı işlerden ilk aklıma gelen aslında bu trans misafirhanesi kurma girişimi. Ee, bunun da nedeni e, belki daha önce hani böyle bir girişimde bulunulduysa da bilmiyorum ama bu kadar duyulmadı. İkincisi de hani bu tarz kampanyaların bir şey yanı vardır ya sonuç olarak e, somut anlamda bir şey kurulamasa da çünkü yeterli destek bulunamayabilir, sürdürülebilirlik sağlamayabilir. Bunu tartışmaya açar yani gibi ihtiyaçlar var. Transların niye özel olarak böyle bir misafirhaneye ihtiyacı vardır gibi. Bunu ben yine o dönem özellikle bu kampanya ilk başladığında çeşitli mecralarda hani konuşulurken ve tartışılırken gördüm. Buna şahit olmak da bana şeyi düşündürdü işte. Bazıları yani bazı işlerin sadece tartışmaya açılmasının bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşündürdü, hatırlattı. Bu anlamda hani girişimin nasıl bir aşamada olduğunu ...hani başlangıcından bugün biraz... ...ne gibi tepkiler aldığını söyleyebilir misiniz? Yani şu çıktım mesela... ...ay nedir o öyle yani... ...zaten Trust'ta ne misafirhanesiymiş... ...zaten istekleri gibi yaşamıyorlar mı falan? Ya yok... ...o zaman telefon numaramız benim verilmişti... ...ve İlker arkadaşım verilmişti zannediyorum... ...Facebook'ta veya sosyal medyada... ...o kadar çok telefon geldi ki... ...herkes bir şey bağışlamıştı... ...o zaman ben insanların yüreğinin büyük olduğunu... ...gerçekten gördüm... ...bir profesör kadın telefonu açtı... ...aa koltuğumu hediye etmek istiyorum dedi... Ama çok güzeldi. Bizim o koltuğu alacak, kamyon tutacak paramız yoktu. <gülüyor> yani bunlar beni gerçekten onur etti. İki gün sürekli telefon çalıştı. Sürekli telefon çalıştı ve çok yorulduk. Hep beraber bu işe gönülü kalktık. Kıvılcım vardı, İlker vardı, diğer arkadaşlar vardı. Çünkü Gülşah denen bir trans arkadaşımız vardı. Ve Gülşah, bir on senenin öncesi bir divaydı. O Gülşah gözümüzün önünde resmen eridi gittim. Merdiven, merdi derneğin merdivenlerinde uyumaya başladı dernekteki çekayette yatıp kalkmaya ve bu kas hastalığı vardı. En son problem şeyi yaşamaya başladı. Bu işler razlı birer insanın tanıdığı bir insanın gözünün önünde ölüme gittiğini görmesi kahreden bir şey. O zaman kendi kendimize ortak karar verdik. Ya bizim gerçekten bir trans misafirhanesine dedik ama daha sonra bunu LGBT misafirhanesi olarak değiştirdik. Tabii ki bir gay arkadaşında başına çok büyük problem geldiğinde orada ağırlayabiliriz onu. Bence iyi bir şey yaptık ve fakat insanlar tam buna sahip çıkmadılar. Hı hı. Ben trans kadınlardan bahsediyorum, benim arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ama tanısalar, görseler, yavaş yavaş, mesela iki gün, iki gün önce iki arkadaş gelmiş, işte bebek ve yıldız arkadaş, görmüşler, güzel bir şey demişler. Bunun kalıcı olması önemli. Aslında şöyle bir şey var, ben Ebru'nun söylediğini ek olarak birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. E, trans misafirhanesinde tepkiler noktasında... Tabii ki olumsuz tepki veren olmadı. Herkes çok olumlu karşıladı. Hı. Çünkü şöyle bir şey var. Toplumsal yaşamı, Türkiye'deki toplumsal yaşamı bir bütün olarak düşündüğümüz zaman... E, ...işte belli öteki kimlikler var. Bu öteki kimlikler e, ana kimliğin etrafında kömek, kümeleniyor. Ve e, ciddi anlamda bir baskı mekanizması var. Ve ne yazık ki LGBT kimlikler bu toplumda ötekinin ötekisini oluşturuyor. Hı. Yani en, en alt kesimde kalıyorsun. E, bu noktada ne... Devletin hukuki hizmetlerinden yararlanabiliyorsun, ne sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorsun, ne huzur evinden yararlanabiliyorsun, ne eğitimden eğitiminden, ne vesairesinden. Özellikle trans arkadaşlar. Çünkü görünürlükleri olduğundan kaynaklı tepki almaları ya da toplumdan dışlanmaları daha rahat oluyor. Mesela size bir örnek verin. Bizim bir arkadaşımız İngilizce eğitimi almak istiyordu ve bir dershaneye başvurdu. Ve bu dershane 3 ay boyunca oyaladı onu. 3 ay boyunca işte yeterli sayıda kaydımız yok, başvuru yapılmadı vesaire vesaire. Daha sonra arkadaş bunu bize derne, derneğe açtığı zaman biz şöyle bir şey söyledik bahsi geçen kuruluş dünya çapında bir kuruluş nasıl açılmaz? İmkansız bir şey haftada bir ders kaçıyordur bunlar ya da ayda bir açıyordur muhakkak daha sonra dedi ki tamam bir de ben gideyim ben gittim gittiğim gibi benim kaydımı aldılar ve bir hafta sonrasında derse başlayabileceğimi söylediler. Şimdi bunun gibi ayrıncılıkları uluslararası bir şirkete adayı görürken toplumda görmen çok çok normal bir düzeye kaçıyor ve bu noktada ne yapmak gerekiyor işte has, hasta ve sakat translar var yaşlı trans arkadaşlarımız var yardıma muhtaç olan e, devletin kaynaklarını kullanamıyoruz bu noktada. Oyalıyorlar, hmm. süründürüyorlar vesaire vesaire. Ki huzur evine girmek için bile bir dünya şeye gerekiyor. Maaşın olması lazım, mal varlığının olması lazım ki bunları başlayabilesin. Çok hmm. uzun süren, süren bir süreç. E bu noktada ne yapabiliriz? Sokakta ölme terk edemeyiz. Çünkü kaderdaşlarımız. Birlikte yaşıyoruz, birlikte politika üretiyoruz, aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu noktada ne yapabiliriz? Bu Ebru'nun fikriydi. E direkt ortaya attı. Ya böyle böyle bir trans huzur evi tarzında bir şey açalım. Ve hemen çalışmalara başladık. Çok kıt kanaat şeylerle. ...ki hala kiramızı ödemekte zorlanıyor... ...çünkü belirli maddi bir kaynağımız yok... ...bağlayabildiğimiz... ...bunu hallettikten sonra bence çok çok olumlu bir yerde duruyor... ...ve LGBT'ler içinde, LGBT toplumu içinde... ...şey bir noktada duruyor... ...umut verici bir noktada duruyor... ...en azından şunu görmüş olduk... ...evet ya birileri var, sahip çıkacak birileri var... ...bize birileri sahip çıkacak... ...aynı kaderi de paylaşsak, topluma bunu yayamasak da... ...bizden birileri çıkıp bir şeyler yapabiliyor demektir... ...bu bizim için ilk adımda ...misafirhane... ...bunu bir huzur evine çevireceğiz... Uzun vadede huzur evine dönecek ve sadece transfer için değil LGBT bireylerin hepsi için yaşlanan bakıma muhtaç olan zor durumda olan tüm trans bireyleri herhangi bir koşu gözetmeksiz orada barındırabileceğiz. Bu noktada umut verici bir yerde duruyor. Ee, bir de hani bir yerde topluma yayılamasa da yine de böyle bir şeyin olması önemli dedin ama bir yandan da tabii model üretme anlamında çok önemli. Ee, çünkü belki bugünden baktığımızda çok kısa vadede... Devletin elbette trans bireyler için ki aslında olması gereken bu Tabii ama e, devletin ya da belediyelerin trans bireyler için ya da lehivete bireyler için böyle özel e, e, sığınma evleri ya da huzur evleri açmasını beklemek bir evet hayal gibi görünüyor. Ama bir yandan da bazı konuda çok beklenmedik e, hızda yol alınabiliyor. Ve genelde hemen hemen her alanda talepleri olan tabanı olan her hareketteki en temel şey... Biz yarın bir gün bu talebimize bir cevap geldiğinde bunu gerçekten yapması gerekenlerden tamam nasıl yapacağız? Hadi şimdi gösterin dediklerinde genelde biz onunla ilgili gerekli birikime sahip olmuyoruz. Evet. Yani bu hemen hemen e, her hareket için geçerli. Evet. Son beş yılda Türkiye'de yeni yeni... Anlaşılmaya başlanmış bir şey bu ve kurumlar veya gruplar şimdi yavaş yavaş şey hazırlıkları yapıyorlar. Tamam güzel bunları mesela anayasaya işte şununla ilgili madde girsin diyoruz. Tamam işte diyoruz ki işte şu olsun şimdi tek tek isim yani tek tek başlık vermek istemiyorum. Her bir ayrı bir tartışma olduğu için. Ama peki tamam nasıl yapalım dendiğinde verilecek olan cevaplar yeni yeni geliştirilmeye başlandı. Bu anlamda aslında adı konmadan siz de bir taleple ilgili benzer bir şey için hazırlık yapmaya başlamış durumdasınız. Ee, böyle bir şey olacak olsa... Nasıl bir model olmalı? İnsanlar nasıl barındırılmalı orada? Ne gibi özel ihtiyaçları var? Dolayısıyla e, etraftaki diğer huzur evlerinden farklı ne gibi imkanlar sağlıyor, sağlıyor olmalı orası gibi böyle çok temel sorulara e, cevap verecek. Ve işte buyurun burada da 3 yıldır 4 yıldır Zaten neyse. Umuyorum ki 3-4 yıldır diye olacağız. Mesela 15 yıldır diye olmayacağız. <gülüyor> böyle umuyorum. Evet. Bu kadar zamandır da burada şu şekilde sürdürülen bir kurum var. Bu şu anlamda da önemli. Şimdi burada siz bu süreci götürürken bir sürü sorunla da karşılaşacaksınız mutlaka lojistik anlamda veya diğer anlamlarda. Ee, bunları da tabii kaydedip değiştirip düzelteceksiniz. Dolayısıyla daha yaygın bir şekilde devlet ya da yapması gereken kurumlar tarafından olmasa da belki ciddi bir sürdürülebilir büyük bir fonla ya da farklı türlü bir dayanışmayla bunun yaygınlaştırılacak olması durumunda çok zaman kazandıracağı kesin. Bu deneyimin kendi tabii başına. Tabii, öğreniyoruz biz de bu süreçte bir huzur, misafirhane nasıl işletilir? Bu huzur evine nasıl evrilir? Çünkü mesela ilk kuracağımız zaman şöyle bir düşünce vardı kafamızda. Konuştuğumuz zaman trans misafirhanesi üzerine. İşte zor durumda olan hasta, sakat, yardıma muhtaç trans arkadaşlarımız gelecek ve burada barınacak. Yani üstü kapalı, kenarları kapalı, dört duvar diye en azından ben öyle bakmıştım ilk etapta. Şimdiki sürece baktığında şimdi şunu tartışmaya başlıyorsun ya da düşünmeye başlıyorsun. Evet biz bunların barınma sorunlarını karşıladık. Arkadaşlarımızın barınma sorunlarına cevap olduk. Ama bundan sonra ne yapabiliriz? Çünkü bunların çeşitli sorunları var. Sağlık sorunları var ya da birlikte komün yaşama. ...dair sorunlar ortaya çıkacak. Bunlara çözüm bulmak gerekiyor. Çünkü e, misafirhane dediğiniz yerde 9-10 kişi birlikte barınıyor. Yani öbür gün bu büyüdüğünde belki sayımız 40-50'ye çıkacak. Barınan kişi sayısı. Doğanda orada bir komün deneyim ortaya çıkacak. Ve bu komün deneyim, herkesin deneyimi olmadığından kaynaklı... ...o komünü bir daha yaratma, tekrar üzerine düşünme... E, ...birlikte tekrardan ne üretebilirizi ...tekrar sorgulama sürecine girmeye başlıyoruz. Yani birçok şeyi öğretiyor. Yani öbür gün bir huzur evi açılacağı zaman... ...ya da devlete talebimiz... Bu yönde, bu olduğu, yönde zaman. olduğu zaman. Bakın bizim deneyimimiz bunlardır. Pratiğimiz bunlardır. Bunca yıldır bunu yaptık. Bunlar da bizim raporlarımız. Size bu alanda çalışacak iş gücü de sağlıyoruz. Bu insanlar ilgilenebilecek, bunların psikolojilerini anlayabilecek sorunları nedir, ne değildir. Aynı kaderi paylaşan insanlarda. Buyurun iş gücünüz de var. Alın, kurum bunu deme şansımız olacak. Ee, bir de tabii az önce yine senin de söylediğin gibi zaman zaman da biz de burada çeşitli nedenlerle bunu başka boyutlarıyla konuştuk ama e, translar hani LGBT'ler için de özel bir alanı biraz da bu bahsettiğin e, her yani evden çıktığı anda hatta bazen evdeyken de yani telefona cevap verdiği anda ya da kapısı çalınıp o kapıyı açtığı her anda an aynen öyle yani her an ve sürekli e, kendini yeniden perform etmek durumunda aktivizm kalıyor. Aktifizm ve şey transfobi ile karşılaşıyor. Aynen öyle Telefonda işte. Telefonda sipariş verirken buyurun beyefendi diyor. Evet. Çünkü ses tonlarından kodlanmışlar insanlar. Kapıyı açtığında daha sokağa çıktığında insanlar sana hemen yan gözle seni göstermeye ben trans geliyor. Biz artık gözleri takip ediyoruz yolda yürürken. Hı hı. Bir yandan da tabii şey az önceki örnekleri anlattığın gibi müfteri olarak dahi hani bir hizmetten e, faydalanman e, çok daha zor. Tabii canım eğitim hakkından ee, bile yararlanamıyorsun hı. en temel hakkı. Aynen öyle. Dolayısıyla e, bu hani dediğim gibi çeşitli şekillerde konuş, çok farklı konuştabilecek bir konu ama... Yani kapatılmanın bayağı toplumsal ya yani kamusal alanda da transların başına gelen bir şey olduğunu rahatlı söyleyebiliriz. Yani bir pastaneye gittiğinde bir havaalanında işte bir yerde beklerken gözlerle bir yere hapsedip insanların hmm. e, hareketi o kişinin hareketlerini sürekli izleyerek ama fiziksel bir şey yapmayarak sadece sürekli izleyerek birbirine göstererek ve böyle onun farklı olduğunun kendisinin farkında olduğunu ve her defasında bunu ona da hissettirip o trans olan kişinin hiçbir zaman bunu tam rahat bir şekilde yaşamasını sağlayamayacak bir ortam. Her düzeyde, her sınıfsal düzeyde, her yerde... Rastlanan bir şey ama bir yandan da e, gerçekten kapatılan yani cezaevlerinde olan translar e, konusu var. O da ayrı bir problem o arkadaşların çok büyük problemleri var gerçekten. Aynen öyle yani biraz burada hani yeri gelmişken değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Daha önce Sevgili Ebru sene de bir toplantıda aynı zamanda bulunmuştuk. O zaman hmm. da biraz bu konu konuşulmuştu. Bu cezaev faz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin hmm. bir toplantısıydı. E, orada da başlık e, cezaevlerinde özel ihtiyaçları olan gruplar idi zaten. Bu bağlamda da translar yine bu cezaevlerindeki özel ihtiyaç grubu olanlardan e biriydi elbette. Yani Türkiye'de e, hiç de az sayıda trans yok cezaevlerinde. Hı hı. E, ve bu anlamda da çok fazla sorunla e, karşı karşıyalar orada. Hani bir genel olarak akılda tutmak gereken e, ya da bir konuda e, destek olunabilecekse ne tür konuda olunabileceğine dair en temel neleri paylaşmak istersin bizimle bununla ilgili? O kadar çok mektup geldi ki bir ara... İstanbul'a kötü Dayanışma Derneği çekmecelerde duruyordur o mektuplar hala. Temel ihtiyaç maddeleri, örneğin şey, makyaj şeyi istiyor arkadaşlar, hı hı. yok. Kadın elbisesi istiyor, yok. Hı hı. Bunlara ihtiyaç duyuyorlar veya yüzünü temizlemek için bir makineye ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Tamamlamamıştır epilasyonunu vesaire. Bunlar şey yapılmıyor. Hı hı. Bir de galiba hormon, en temel ilaçlar... Hormon, hormon, hormon. önemli. Hı hı. Çünkü hormon almadığı zaman vücut doğal olarak testosteron salgılamaya başlıyor. Ve senin o geçiş sürecinde çektiğin onca sancı... Çünkü geçiş süreci de sancılı bir dönem. Onca sancı, onca çile tekrardan başa sarmış oluyor. Yani bir trans bireyin en temel sağlık ihtiyaçlarından birisi hormonlardır. Hı hı. Bunu dahi alamıyorlar, ulaşamıyorlar. Bunun yani cezaevine girmiş bir e, trans'tan mutlaka sağlanması... E ki, gerekiyor tabii, ücretsiz tamam. ve olması gereken sıklıkta. Tecavüze uğrayan translara ne demek lazım gardiyanlar tarafından? Ve bunlar tabii hep hasıraltı edilen ya. konular aynı zamanda. Peki e yani translar en azından cezaevlerinden çıktıktan sonra Eren Keskin'in bürosunun biraz bunu yaptığını biliyoruz. Yani Hı -hı. bu devlet eliyle cinsel taciz ve tecavüz konusunda çalıştıklarını Hı -hı. ve translarla ilgili özel olarak çalıştıklarını biliyoruz. Hı -hı. Ama onun dışında belki yine de burada söylemekte fayda olabilir. Yani cinsel ...taciz ve tecavüze karşı hukuki büro... ...ya da kadın bürosu olarak geçiyor... ...Eren Keskin'in e, bürosu... ...Eren Hanım'dan her zaman senelerden beri... ...yardım gördük gerçekten hukuk hı hı. bürosundan onların... Hı hı. ...sağ olsun her davamıza koşturmaya çalıştı... E, ...Turnacıbaşı Caddesi'ndedir yerleri... ...internetten de telefonları ve diğer bilgileri... ...edinilebilir... ...sadece trans bireylere özel değil... değil. E, ...gözaltındayken ya da devlet... ...görevlileri tarafından... E, ...maruz bırakılan... ...her türlü taciz ve tecavüz vakası için... ...başvurulabilen bir yer orası... Ee, bu anlamda bir kere konuğumuzda da olmuştu Elena'nın buraya ve bu translarla ilgili davaların, süreçlerin, mahkemelerin e, çok daha yorucu ve zorlayıcı olduğunu onlar için söylemişti. Zaten çalıştıkları vakalar çok zor vakalar. Hani her biri çok e, gerçekten belli bir güç gerektiren e, vakalar. Çünkü sürekli buna maruz kalan insanlarla çalışıyorlar ve onlara destek oluyorlar. Ama bunların içinde transların yani mesela bir hakimin şey dediğini söylemişti. Orada bir tecavüz vakası var. E, avukatı yanında e, ve hakim büyük bir rahatlıkla ya zaten ona vuran vurmuş. Yani ona Allah vurmuş zaten daha ona tecavüz edilse ne olur edilmese hmm. ne olur dediğini kendisi söyledi. Ya Bunu söyleyen hakimse bir ülkede. Hiç <gülüyor> söylüyorum ama hakimlerin, Teca, savcıların, tecavüzlü. polislerin LGBT konusu hakkında eğitilmeleri lazım. Hatta bizim biz aktivistlerin gidip onlara ders vermesi lazım. Evet. Bilmiyorlar ki. Translayı bilmiyorlar. Doğru. Tabi ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bu homofobi konusu Türkiye'de herhalde başka hiçbir şekilde bir araya gel Ya da transfobi konusu. Türkiye'de hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek grupları bir araya getirebilecek bir konu. Herkes sahip. Yani bir şekilde. Aa, evet, bir de artık insanlar sadece Aa, benim işte LGBT arkadaşım var. Ya arkadaş olmayalım. Biraz artık birbirimize <gülüyor> dokunalım yahu. Yeter. Ah arkadaşım. Bazen de ağzlarına Onları severim. Onlar değil. Biz hep beraberiz. Çok eğlenceli. Artık evet. Çok eğlenceliler. <gülüyor> Pardon. Pardon. Dokunmamız lazım artık birbirimize. Biz bu ayakları yemiyoruz ayol. Evet. <gülüyor> Bunları hikaye. Ki o, bir de o bile çok az bir kezim için arkadaşım var diyebilen bile çok az ki. O da ayrıca politik olarak tartışmalı evet. bir e, söylem tabii. Ama bir yandan da şey bu Türkiye'de zaten şey de yok mudur hani. ...Yahudiler mi? Aa, bizim Yahudi komşumuz var... ...ya da işte Alevi Nefreti mi? Olur mu canım? Bizim onlar mahallede insan, var. Yani sanki şey... ...onlar da insan ve bir de şey... Söyleme. Ben izin veriyorum ya işte benim apartmanımda oturmasına... Evet. ...daha ne yapayım yani? Evet yani. yani. Hani, hoş görüyorum. Aynen öyle evet. Hoş görüyorum. E, dolayısıyla bu herhalde daha temelde bizim... ...çözmemiz gereken bu bir arada yaşama... E, ...krizi diyeceğim. Ve hani bu kendini merkeze koymadan... ...yani kendini merkeze koyup da... ...ona bir alan veren yetkisini... Kendinde görmeden böyle bir haddin ve hakkın olmadığını bilmeden bir şey bir bakış kurabilme daha genel bir kriz galiba bizim ülkemizde. Biraz ben biraz daha şey olarak değerlendiriyorum biraz daha toplumsal bir sorun. Şimdi şöyle bir şey var işte bu coğrafyayı bir bütün olarak tarih ile birlikte değerlendirdiğinde o kadar çok öteki kimlikler var ki bu öteki kimlikler her zaman birbirine düşman ediliyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var insanları nasıl uyutabiliriz? düşmanlaştırarak uyutabiliriz Gerçek sorunlarından nasıl uzaklaştırabiliriz? Düşmanlaştırarak uzaklaştırabiliriz. Etrafını gözlemliyorsun. İnsanlar asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücrete kiranı da fatura kira ve faturalarını yan yana koy. Asgari ücrete bunu bile karşılayamıyorsun. Şimdi bu adamı ya da bu kadını nasıl sorgulayacak? Bu insanı nasıl sorgulayacak? Düşmanlaştırman gerekiyor ki sorgulamasın. Başka problemlere eğilsin. Ve bunun üzerinden düşmanlık geliştirsin. E, bu ülkede de, bu coğrafyada da siyasi iktidarlar her daim bunu yaptı. Sürekli düşmanlaştırdı. İşte bu gezi sürecinde biz biraz bunu sektiğe uğrattık diye düşünüyorum. Hı hı. Bu, ben de tam onu diyecektim. Ben de böylece yumuşak bir geçiş yapmış oluruz gezi e, sürecine ama... E, ...bir yandan da şey var tabii, bu bakış zaten bir kere yerleştiği zaman... ...rahatlıkla her konuya ve her gündeme uygulanabilir bir bakış oluyor. Yani... Hı hı. Biraz, bir kere uzak dur, uzak durduğun için tanımadığın için kork, korktuğun için nefret et. Yani bu istisnasız her şeye uygulanabilecek bir şey zaten. Ee, ama söylediğim gibi yani bu e, Gezi Parkı süreci birçok açıdan tartışılabilecek bir süreç. Çok fazla insan çok fazla yüzleşme yaşadı. Tamam bunlar kabul ama e, ben gerçekten birbirinden çok farklı e, bağlantılarla orada olan, yani birbirinden çok farklı grup aidiyetleriyle orada olan ya da bireysel olarak orada olan Politik olarak belli bir bakışı olan ama bugüne kadar LGBT'leri bu anlamda düşünmemiş. Yani illaki nefret ediyor olması gerekmiyor. Yani gündeminde olmamış bugüne hmm. kadar. Bunu tartışmamış. Yani başka şeylerle uğraşmış. Ve de bu hani bir şekilde onun gündemine girmemiş. Çok fazla insandan gerçekten e, şaşırdıklarına, çok umutlandıklarına ve bundan sonra LGBT hareketin başka bir yerde olduğuna. Ama LGBT hareket birdenbire güçlendiği için değil, insanların ona bakışı çok değiştiği için... E, Dokunma baş... şansımız arttı. Dokunabildik. Aynen öyle. Bir de şey çok enteresan tabii yani biraz bu e, LGBT bireylerin bir tür acil ihtiyaçtan çıkan bir örgütlenme ya bu bayağı hayatta kalmakla ilgili bir şey. Yani ben varım diyorsun çünkü aksi halde gerçekten yok oluyorsun. Hem fiziken yok oluyorsun ya da silinip gidiyorsun. Çünkü işte bir hetero gibi heteronormativiteye uygun davranman bekleniyor senden. Hani bu ülkede hayatta kalabilmen ve ayrımcılığa için ki o da trans değilsen Fransa'dan zaten otomatik olarak tehditsin. Dolayısıyla sadece ben varım demekle birlikte politik olmaya başladığın bir süreç. Yani ben varım ve ben işte hem cinsimi seviyorum, ben içine doğduğum bedene ait değilim ee, dediğin anda sen zaten artık politiksin. Yani dolayısıyla ondan sonrası ben şunu gözledim bu süreçte LGBT olmayan ya da e, örgütsel olarak politik olarak uzak olan insanlarda işte kendisini kurtarmaya çalışan bir grup. Yani çok zor koşulları var ve işte bir şekilde tamam anlıyoruz ama yani kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar gibi bir bakış olduğunu ben yeni mesela fark ettim bu konuşmalarda. Mağduriyet üzerinde. Aynen öyle. Şimdi insanlar şeyi fark etti. Yok biz baya aslında aynı dertlere sahipmişiz. Evet. Sadece başka nedenlerle bunu çok söylüyor musunuz? Söylediğimiz bir söz var. Eşinsellerin kurtuluşu, heteroseksüelleri de özgürleştirecektir diye gerçekten çok bağlantılı. Yani bu ülkede kadın olmak da erkek olmak da hepsini bir sürüne sürüne öğreniyoruz. İşte çocuk yaştan itibaren bunu onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Ya da e, kadınsan buna uygun yetiştiriliyorsun. Oya öğreniyorsun. Ben e, yine oya öğrenmediği için dayak yiyen kız arkadaşı, kadın arkadaşlarımı biliyorum. Hı hı. Bunların hepsi gerçekten bize zorla dayatılan ve öğretilen şeyler. Sen buna karşı çıktığın anda zaten politik olarak var olmuş oluyorsun. Bir de zaten Türkiye'de LGBT hareketinin şöyle bir durumu var. Hani LGBT hareketle hareketlerini tanışanlar için söylüyorum. Türkiye'de LGBT hareket yeni değil. Mesela darbenin en büyük mağdurlarından birisi trans kadınlardır. 80 öncesi trans kadınlar seksçiliği yapmazken 80 sonrası seksçiliği yapmaya başladı. Ki Ebru süreci çok iyi bilir. Nasıl işkence gördüklerini, kamplarda nasıl toplatıldıklarını kendi ayrıyetten anlatabilir. Hani bizim 80'lerden bir, daha öncesi politik olarak bir araya gelişim 80'lerden sonrası 90'larla birlikte bir araya geldik. 90'lardan beri var olan bir politikamız var ve LGBT örgütler, Türkiye'deki LGBT örgütler hiçbir zaman sadece cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim üzerinden politik yürütmediler. İstanbul LGBT Derneği'ne ele alalım? Barış eylemleri örgütledi. Sivas eylemlerine katıldığı siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle 1 Mayıs'lara bir, bir araya geldi. Buna dair politikalar üretti. Ürettik. Yani biz evet, biz sorunumuzu ele alırken sadece cinsiyet kimliklerimiz ve cinsel yönelimlerimiz üzerinden ele almadık. Biz hep dediğim bir talep ettiğimiz bir şey vardı. Toplumun tüm ötekileri bir arada oldu. Ortak bir hazinede buluştu, toplumsal bir mücadele örebilmekti. Bunun için çok da adım attık. Size kısa bir örnek verin. Ebro süreci çok iyi biliyor. Bayağı uğraştığımız bir süreçti. İki trans kadın arkadaşımız öldürüldü geçen yıllarda ve o dönem dedi ki ne yapalım biz bu cinayetler oluyor, artık çocuk olmayalım ve siyasi iktidar devleti temsil ettiğinden kaynaklı. Biz siyasi iktidarda kim varsa kim varsa bunların yakasını yapışalım ve hesap soralım. Ama giderken bir grup ile gitmeyelim. Feminist kadınlarla gidelim, anarşistlerle gidelim, sosyestlerle gidelim, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle gidelim alevilerle. ve gittiğimizde alevilerle gidelim, rumlarla, Ermenilerle gidelim. Gittiğimiz zaman da diyelim ki bakın kardeşim siz bunu yapıyorsunuz, bu kanı döküyorsunuz. Ee, Art tarik indirimleriyle katletmeye devin, devam edin mesajı veriyorsunuz ama biz te tek değiliz. Buraya toplum tüm ötekileriyle geldik. Bir LGBT bireyin katledilmesi sadece LGBT'lerin sorunu değil. Bu toplumda herkesin sorunu. Tüm azınlıkların, ötekilerin, dışlananların sorunu. Ne yapacağız? Yakalarını yapacağız. AKP il binasının önüne yürüyeceğiz. Diyeceğiz ki bu akan kanı durduracaksınız. Nitekim bizim 15 gün sürdü değil mi ziyaretlerimiz? Hı hı. 15 gün boyunca gezmediğimiz kurum kalmadı. Bize sadece iki kurum destek verdi. Böyle bir çeşitlilik sağlanabildi mi Norsartong, diyecektim ben de. Bir Norzarton geldi. Bir Norzarton geldi. Tüm üyeleriyle geldi ki hala bizim için Norzarton çok farklı bir yerdedir. Sosyalist çok çok farklı Terminler. bir Sadece Norzarton. Ermin Gençlerin kurduğu bir hı hı. dernek. Artı e, şey toplumsal özgürlük geldi. İki kurum başka gelen yoktu. Bizinle LGBT'lerle yürüdük. Tam kastettiğim buydu işte. O şimdi böyle değil. Yani bunu Beş de şey bu işte evet. Birlikte. Şunu söyleyemem tabii şimdi hepsiyle tek tek görüşmüş de konuşmuş gibi davranmayayım Hı -hı. ama e, hani başka bir muhalif noktada durup bugüne kadar bunu gündemine almamış, kendisine aynı kefeye koymamış. Farklı muhalefet türleri olduğunu düşünen. Hatta biraz daha butik bakan yani şeye LGBT direnişe ve politikaya daha butik Dediğim gibi işte orada kendi, aynen bir de orada hani kendi tamam yani hayatta kalmak çok önemli anlıyoruz ama yani tamam onla önemli falan değil. Hani daha bu konuyu geçen çok fazla insan artık bugün başka bir noktada ya ve çok fazla grup başka bir noktada. Ee, Böyle da, olmak zorunda değil mi ama yani? Ke ya kesinlikle öyle. Geç işte. bile Ancak kalınmış bile bir şey. Evet, <gülüyor> geç bile, bile kalınmış bile bir, şey. bir şey. Yani bu anlamda biliyorsunuz bir sürü insan hani Twitter'da filan da bütün bu gezi sürecinde şey yazdı. Hükümete çok teşekkür ediyorum. İşte nokta nokta grubuyla beni bir araya getirdi. Ya da işte vesaire tanımama sebep oldu gibi çok fazla tweet ya da yazı gördük. Dolayısıyla bu yani yıllarca uğraşılsa yapılamayacak bir şeydi. Birdenbire oldu. Devlet bizi bir araya getirdi. Evet. Teşekkür e... ediyoruz başbakanım. Başbakan <gülüyor> Erdoğan 10 yani yılda şey... dokunamayacağımız Cisak insan sayına, sayısına 20 günde dokunmamızı sağladı. Cidden baskıcı ne? politikalar için teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet. Ee, bir yandan da tabii yani ben hep öyle örnek verdim. Şimdi LGBT bireyler zaten kişisel devrimlerini yapmış insanlar. Yani siz bunu söylediğiniz anda ailenize, o güne kadar size öğretilen tüm kurallara, etrafınızı sarmış tüm arkadaş ilişki, işte patronaj her türlü ilişkiye tavır almış oluyorsunuz. Devletin... Sadece bunu söyleyerek. Yani dolayısıyla... LGBT'lerin gezide olmasından daha anlaşılabilir hiçbir şey yok. Biraz yakından tanıyan biri olarak söyleyince bunu tabii bakınca. Söylediğinde şey söylerken hani e, direkt doğuduğundan itibaren e, gerçekten LGBT bireyler kendi kimliklerinin farkına vardığı andan itibaren devletin en küçük kalesi der ya, deriz ya aile için. Aile en büyük darbeyi onlar vuruyor zaten. Çocuk yaşta ya 5 yaşında darbe atıyor aileye bu ne demek? Bunun Çok devrimci bir şey. Zaten bunun da bedeli ödetiliyor. Yani tam da bedeli ödetilen şey bu zaten çünkü öyle temel bir yerden bir tehdit oluşturuyor ki aslında sadece varlığıyla yani hiç özel bir e, özel olarak politika yapmasına bile gerek yok. Yani örgütlü olmasına e, bir sürü eylemde bulunmasına gerek yok. Ben varım dediği anda zaten politika ben yapmaya başlıyorum. Ben kimliğimin bedelini zaten ödedim. 30 seneden beri de ödüyorum. Kitranslar için zaten durum. Tam da bu 30 seneden yana. beri ödüyorum. Aynen öyle. Otuz seneden beri ailemin evinde yatmadım bir gece. Daha ne olsun? Ee, şimdi Bülent Ersoy'dan bir şarkı deneyeceğiz. Evet, hadi abla şarkı... söylesin bari. Bugünkü <gülüyor> şarkılarımızı Ebru seçti. Ee, sonra tekrar buradayız. <gülüyor> umurumda mı ki bu dünya her gün başka bir alemde her gün başka bir gönülde günümü gün ediyorum sefa olsun Oho! her gün başka bir gönülde her gün başka bir alemde günümü gün ediyorum sefa olsun oh hayat Yaşıyorum, yaşıyorum, oh Her gün bir aşk buluyorum, buluyorum, oh Bu dünyanın anasını satıyorum, oh Kadeh kadeh rakıları içiyorum, oh Üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum, oh Üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum, oh, sefa da sazlar bir yanımda cazlar dende hem iş ve hem de naz var her gün başka bir alemde her gün başka bir gönülde günümü gün ediyorum sefa olsun Oo. her gün başka bir alemde her gün başka bir gönülde günümü gün ediyorum sefa olsun Oo. Yaşıyorum, yaşıyorum Oho, Her gün bir aşk Buluyorum, buluyorum Oho, Bu dünyanın Anasını satıyorum Oho, Kuru sulu Karıştırıp içiyorum Oho, Üflemeyin Sakın dostlar uçuyorum Oho, Üflemeyin Sakın dostlar uçuyorum Oh olsun Helal olsun düşmanlarım çatlasın oh oh. herkese tekrar merhaba. Çok keyifli bir Bülent Ersoy şarkısı e, dinledik. Eee bu akşam üstünde belki böyle sizleri de bir yeniden bir e, tazelemiştir. İstanbul LGBT aktivistlerinden sevgili Ebru ve Kıvılcım e, konuklarımız. Programın ilk bölümünde aslında uzun bir ilk, ilk bölümdü. ikinci bölümümüz bu kadar uzun olamayacak. Ama ilk bölümde İstanbul LGBT'nin genel amaçları LGBT hareket süreçler, Gezi Parkı sürecindeki bu LGBT hareketle karşılaşma ve trans misafirhanesi girişimini diyeceğim. Şimdilik konuştuk. İkinci ve daha kısa kısımda aslında İstanbul LGBT'nin yaptığı başka projeler de var. Trans bireyler özelinde. Ee, görünürlük projesi ve nefret e, söylemi nefret cinayetlerine karşı da farkındalık e, projesi diye en genel anlamda adlandırabileceğimiz bunlar devam eden projeler bildiğim kadarıyla ve çeşitli ayakları var e, veya biri diğerinin devamı gibi dolayısıyla hani belki bir genel olarak neleri kapsıyor hangi amaçlarla e, yola çıkıldı ne gibi aktiviteler olacak kimlere erişmeyi hedefliyorsunuz bir kısaca bahsedebilirsek şimdiye kadar duymamış konuklarımızın dinleyicilerimizin de Biraz daha bilgi sahibi olmasına yardımcı olmuş olabiliriz. Hemen affına sığınarak şeyi, şeyden girmek istiyorum. Şu cümleye girmek istiyorum. Trans misafirhanesi veya huzurevi projesi de şey değil. Huzurevi hala var. Hı. Altı aydan yedi aydan beri biz bunu oradan buradan derneklerden kiralarını tamamlayıp devam ettiriyoruz. Misafirhane Böyle, mi var? Huzurevi var? Misafirhane var. Hı hı. Adı tabii ki huzurevi de insanlar rencide olmasın diye bizim trans arkada biraz daha kibar misafirhane yaptık. <gülüyor> <gülüyor> evet, hassasızdır her konuda ablacığım. <gülüyor> o yüzden misafirhane yaptık. Mesela dün akşam İzmir'den 4 tane G arkadaş gelmişler. Bana telefon açtılar. Kıvıcığım kontak yaptık. 4 arkadaş dün akşam orada geçirdiler gecedir. Ama tam teşekküllü olmadı. Mesela ranza koyamadık. Yatak eksikliğimiz var. Böyle şeyler eksiğimiz var. Ayın 19'unda kira geliyor. O şimdiden onu düşünüyoruz. Kıvacımla az önce nasıl vereceğiz diye bunun gibi şeyler. Peki, Arkasından. Heh, peki buyurun. hemen geçmeden o zaman programın sonunda soracaktım. Şimdi sorayım. Bunu mesela bugün ilk defa duymuş olup ya da bugün hatırlayıp hı hı. bir şekilde destek vermek isteyebilecek dinleyicilerimiz olursa ne yapmalılar bunun için? Ay çok güzel bir yara yaparmak bastım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Biz bunun çok cırtkanlığını yaptık internette. Yardım yardım yardım huzur evi diye. O ama banka hesap numarasına gidip baktığımızda 190 lira parayla karşılaştık. Kıvılcımla vay dedim bankada bu mu yardım 190 doksan lira. <gülüyor> <gülüyor> Sağolsun yine LGBT, LGBT dernekleri. Şey sen söyle siyah pembe üçgen, kaos GL, spot bir araya kiralarını yatırdılar. Bugüne La, okay. kadar geldik. Lambda İstanbul. Ama şimdi bu aynı olacak? Bunu düşünüyoruz. Hı -hı. İstanbul LGBT'nin zaten dört tane kirası birikti battı böyle Hı -hı. gidiyoruz. Peki ee, iki arkadaş hala nazarda orada kalıyor trans arkadaş hı hı. ama gelen bir misafir çok acil yatacak yeri olmadığı zaman telefon kontrafi ile oraya yönlendirebiliyoruz. Hı hı. Şöyle yapabiliriz duyur, e, ulaşıp yardımda bulunmak isteyenler için Twitter'da İstanbul LGBT Dayanışma Derneği sayfamız var. Hı hı. Aynı zamanda Facebook'ta İstanbul LGBT Dayanışma Derneği profilimiz var. Aynı zamanda Google'da İstanbul Dayanışma Derneği yazarlarsa kendi resmi internet sitemiz açılır. Buradan oh, bizimle bağlantı şey? kurup hesap numaralarımıza ulaşabilirler. Tamam. Ee, şimdi peki e, bu projelere geçecek olursak buradan. Hı hı. E, yani istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Çünkü bu zaten e, büyük başlıkları olan ama birbirinin içinde konular. Dolayısıyla... Birbirine ya, bağlantılı iki projeden bahsedeceğiz hı hı, burada. Hı, trans cinayetlerine karşı bilinç geliştirme projesi. Bu önce Avrupa Birliği projesiydi. Burada trans görülürünü artırmak, transların kendi gözünden kendi olaylarını yansıtması... İşte atölyeler... ...web sayfası... ...bunun gibi şeyler var... ...çok evet. değişik aktiviteler var... ...şöyle bir bakarsan sonunda bunun belgesel onu düşündüğünde... He, ...bir belgesel içinde bu kadar çok aktivite... ...baya güzel olacak bence... Hı hı. Ya ...benim hani biraz projeyi... E, ...daha detaylı hı. görmüştüm... E, ...başka bir nedenle... ...orada benim en önemsediğim e, kısım şu olmuştu aslında... Şimdi bu nefret cinayetleri meselesi, nefret söylemi meselesi zaten hı. ana akım medyanın çözülebilecek bir konu değil şu anlamda. Hı hı. Öncelikle yapılması gereken şey zaten ana akım medyayı deşifre etmek. Bunu yapan işte Hrantlik Vakfı yaptı, DURDE girişimi yaptı, hı hı. başka kurumlar kendi açılarından yapıyor. Artık en azından hani Hrant'tan sonra bu nefret söylemi ve nefret cinayeti dediğimiz şey insanların zihninde bir yere yerleşti. Ama bu anlamda... Trans'ten yine de tabii özel bir e, durumu var. Hı. En görülmeyen, e, en olması meşrulaştırılan yani haber verilse bile meşrulaştırılarak veriliyor. Yani bir trans cinayeti ya hiç haber olamıyor ya da haber olsa da olmasaydı daha iyiydi diyorsunuz. Çünkü o haber öyle bir sunuluyor ki e, zaten sanki neredeyse ya böyle bir şey olamaz ama yani tabii tabii zaten şunlar şunlar da varmış ya yani tabii polis de orada artık vurmuş ne yapsın gibi böyle bir hale e, gelen. Haberlere tanık olduk çoğunlukla. Dolayısıyla benim açımdan mesela en gerçekten bir tespit üzerinden yola çıktığını düşündüğüm aktivitesi bu projenin e, trans bireylerin kendi medyasını yaratma evet. girişimiydi. Hı -hı. Zaten Gezi Parkı süreci biraz bir sizin kendinize anlatmanızı da şu anlamda kolaylaştırdı. Siz çok daha önceden tasarlamıştınız projeyi ve tam Hı -hı. da bunu kastediyordunuz. Evet. Sosyal medya e, Hı -hı. alternatif bir araç olabilir. Hı -hı. Özellikle trans bireyler için belki de tek Araç hani kendilerini ifade edebilecekleri yer bulabilecekleri hem hedef gösterdikleri ve nefret söylemine maruz kaldıkları e, şeyleri e, söylemleri deşifre etmek için yani bakın biz şöyle haberleştirildik ve burada böyle böyle gösterildi de, diyebilmek için hem de kendi başlarına gelenleri ifşa edebilmek deşifre edebilmek için bu anlamda da bir tür kapasite arttırma yanı var benim anladığım. Çünkü trans bireylerin hepsi elbette e, trans bireylerindir. Birçok bir insan sosyal medya kullanmaya yeni başladı. Hı hı. Dolayısıyla etkin bir şekilde nasıl bir durum nasıl haberleştirilir? 140-150 karakterde nasıl yazılır? Nasıl yaygınlaştırılır ve daha çok izleyicinin, dinleyicinin bunu görmesi sağlanır? E, nasıl video yapılır? Bu nasıl YouTube üzerinden işte Facebook'ta paylaşılır? Bunların hepsi elbette hem teknik hem de içerik bilgi gerektiren şeyler. Hı hı. Yani video yapmayı bilseniz bile... Bu konuyu nasıl anlatacağınızı bilemeyebilirsiniz. Yani dolayısıyla çeşitli e, bilgilerin bir araya getirilmesi gereken bir şey. Bildiğim kadarıyla siz bir kere bunları sağlayacak atölyeler yapacaksınız. Evet şimdi zaten e, son şeyde de açık toplum fakmına teşekkür etmek lazım. Görünmez insanlar için görünürlük projesine okeylediler. Geçen sene de TransX projesinde zaten iki tane trans arkadaş çalışmıştı. benle başka bir arkadaşım. Aynı zamanda trans bireylerle iş istihdamı sağlanıyor bu projede. Hı hı. İnsanlar bugüne kadar transfer üzerinden çok proje yazdılar. Evet. Aa şöyle şöyle şöyle ama hiçbir şekilde trans bireyler çalışmadı bu projelerde. Ama şu anda geçen sene iki trans arkadaş çalıştı benimle bir arkadaşım. Bu sene aynı şekilde görünmez insanlar için görünürlük projesi açık Toplum başvuru var. Başvur, başvur, Başvurduk, kabul oldu. Bu pro, proje kapsamında bu ayın 20'sinde Diyarbakır'a gidiyoruz. Hı -hı. 20, 21, 22 atölyelerimiz var. Bir tanesi Kamera eğitim atölyesi, bir tane video atölyesi, bir tane sosyal medya kullanım atölyesi. Yanlış mıyım Kıvılcım? Evet, Yanlış sen olmuş. düzelt lütfen. Hı hı. Üç gün orada kalacağız. Oradaki insanları buraya kanalize edeceğiz. Onları motive edeceğiz. Gezi Parkı'ndan örnekler vereceğiz. Sosyal medyanın kullanımının nasıl kullanılacağı doğru şekilde. Böyle bir çalışmalar yapacağız. Tabii ki bunların getirisi daha sonra bize geri dönecek. Hı hı. Ufak... Bir dakika ile üç dakika arasında küçük videolar çekilecek bunlar web sayfasına yüklenecek daha sonra her bölgeden bir insana o web sayfasının şifresi verilecek tıpkı Facebook'ta açıp kendi sayfasına girdiği gibi bir olayı hemen girip o Transix'in web sayfasında haberleştirecek Hı -hı. kendi gözünden bireyler. Ve siz de bu e, adresleri yaygınlaştıracaksınız evet. bu blokları. Evet. TransXTürkiye.com sitesinden hı hı. şeyi yapacağız. Ya Bu sosyal medya atölyelerinin şöyle bir avantajı olacak bizim için. İşte bugüne kadar LGBT kimlikler üzerinden yapılan medya takipine baktığımız zaman ki medya bu, bu ara çok sık tartışılan e, bir mevzu. Bugüne kadar nasıl haberleştirildik? Trevesti terörü, Travesler dehşet saçtı, Trevesti bilmem ne yaptı, onu yaptı, bunu yaptı diye hep şiddet üzerinden, yalan yanlış böyle abartı haberler üzerinden. Artık şöyle bir şey oldu. Hani hep denir ya medya dördüncü güçtür diye yasama, yürütme, yargıdan sonra. Aslında yine ben biraz geziye döneceğim. Biz gezi olaylarıyla sosyal medyanın ne kadar önemli bir güç olduğunu gördük. Ve bunu nasıl doğru kullanabiliriz? Kendi medyamızı nasıl yaratabiliriz? Kendi dilimizden kendi haberlerimizi nasıl yap doğru bir biçimde e, dejenere olmadan haberi kitlele, kitlelere ulaştırabiliriz? Bu atölyelerle bunu göreceğiz. Bu, i̇şte ne yapıyoruz biz bu atölyelerin içerisinde? Sosyal medya nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Bunun tarihini tartışıyor. Bir video nasıl çekilir? Çekim ölçeklerine kadar anlatıyoruz arkadaşlarımıza. Ondan sonra internet nasıl kullanılır, video nasıl yüklenir, nasıl haberleştirilir ve e, direkt kitlelere nasıl sunulur? Sunun, sunulur? Bunları gösteriyoruz. Bunun üzerinden kendi sosyal medyamızı yaratmaya çalışıyoruz. Ki bugüne kadar medyadan özellikle en çok çeken gruplardan birisi olarak LGBT'ler adına bu sosyal medya süreci bu yeni yeni üzerine Gezi farkıyla ile birlikte farkındalığın farkına vardığımız süreci tekrardan yaşamış olacağız. Bu atölyelerle biz kendi arkadaşlarımıza haber yapımından tutamda videoya kadar hepsini gösterebilmiş olacağız. İlk ürünlerini ne zaman vermesini bekliyorsunuz? Yani bu biz ne zaman Transix'e girdiğimizde ya da ne zaman bu Twitter'da sene, veya Facebook'ta Bu sene son. Hala web sayfamız var zaten transixturkiye.com. Onu ufak ufak birkaç tabii e, yani ki. Yani işte bu atölyelerle beslenmeye başlıyoruz. Bunlarla ufak videolar o web sayfasına konacak. Zaten bu sene bu proje bitecek. Hı hı. Bittiği zaman da bir belgesel olacak. Arkasından 5000 tane kitapçık basılacak. 7 tane ayrı şehre gidilecek. Açık sinema gösterimleri yapılacak. Bu belgesel için. Tabii. tabii. Hı hı. Belgeselin dışında belgeselle birlikte görünmez olanlar için görünürlük projesi kapsamı altında şöyle de bir uzun vadede etkisi olacak. Bu sadece TransX Türkiye projesine e, katkısı olmayacak. Mesela örneğin İstanbul'da üç tane dernek var. Spot var, Lambda İstanbul var, İstanbul LGBT var. Diyarbakır'da Kaos Gela var. İzmir'de siyah pembe üçgen var. Diyarbakır'da Sor Hebum var. E, Eskişehir'de moral var. Bunun gibi birçok örgütlenme var. Şimdi bizim eğitim verdiğimiz sosyal medya üzerinden haber yapımından tutamda da video habere kadar. Eğitim verdiğimiz arkadaşlar bu bir yıl boyunca yaptıkları haberleri Transkis'in e, resmi internet sitesine atarken ondan sonra yapacak haberleri de derneklere yönlendirebilecek. Çünkü tüm derneklerin sitesi var ve bu sitelerden sağlıklı habere ulaşabileceğiz. Yani şöyle söyleyeyim 10 yıllara varan bir yararı olacak bu projenin, görünürlük projesi. Hı hı. Yani aslında büyük bir... E, Kalıcı bir şey. Network kurulması evet, planlanıyor. Evet. Evet. Yani dediğim gibi bunun bence en önemli kısmı e, yeni bir kaynak, yeni bir mecra olarak ortaya çıkacak olması. Ve daha da önemlisi şu hep söylendi. İşte bütün e, nefret suçlarıyla ilgili çalışmalarda, yayınlarda nasıl yapılmaz? Bu hep söylendi. Ne kullanılmaz? Hangi kelimeler kullanılmamalı? Bir haber... Nasıl yapılmazsa hedef gösterir olmaz. Yani bunlarla ilgili aslında fena bir veri birikmedi. Hem çok iyi yayınlar hem de çok iyi örnekler üzerinden yapılmış çalışmalar birikti. İyi örnekten kastım kötü bir nefret söylemi ama çok iyi kullanıldı onlar. Alınıp belli şekilde listelenerek vesaire... Hrant e, Dink Vakfı hala devam ediyor Aslında Kaos Geleği kısmen hala devam ediyor Filmmore yine Mediz üzerinden Bu kadınların medya izleme grubu yine Belli bir şekilde devam ediyor Ama bence sizin burada yaptığınız Bunları böyle böyle yapmayın Bunlar, bunlar yanlıştırın yanında aynı zamanda böyle yapın biz evet, bize sorsaydınız, biz size böyle evet, anlatırdık. Evet. Bizim başımıza bu geldi, evet. bu da bizim bakışımız diyen bir şey. Hı -hı. Yani bu açıdan bence... Bir e... süre sonra ajanslar da zaten Aynen bir, bir olay olduğu zaman bizim kendi sitelerimize girip... E, Oradan tercih ediyoruz. Evet. İlk an, ya, tabii yani şu an sadece kaosgele.org var yani bunun yapılabildiği kısmen. Ee, orası bir tür daha genel bir portal gibi bu anlamda ama özel anlamda veri toplamak isteseniz birlerine ulaşmak isteseniz son bir ayda neler oldu diye bakacak olsanız mesela ya da işte ya şöyle şöyle bir cinayet haberi duymuştum ama bir trans cinayeti mesela o tam ne dediğinizde mesela berbat ana akım haberler e, ve onlardan yola çıkarak yazılmış yine kötü ...bazı internet haberleri dışında bir şeye ulaşmanız çok zor. Gerçekten uğraşıp bile LGBT örgütleri arayıp bununla ilgili bilgi almaya çalışmazsanız. Ki bu herkesin yapacağı bir şey olmayabilir. Dolayısıyla birinin de alternatif olarak bunun nasıl yapıldığını göstermesi gerekiyor. Bunu da en iyi zaten bunu bilen ve yaşayan yapar tabii ki. Özneler olarak biziz. Aynen öyle. Dolayısıyla e, ben bu anlamda çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve bize de örnek olacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Öncelikle... Ondan sonra ama şöyle bir durum var tabii ee, bir yandan da bunun da bir iyi örnek olması gerekli. Yani şu hı. anlamda sorumluluğu diyeyim daha doğrusu. Hani bu gibi yapılan ilk işlerin böyle bir ee, başka bir sorumluluğu da vardır ya şeyle ilgili. Öyle bir yönetmenle çalışıyoruz ki Maria Binder böyle nokta nokta kelime kelime takip ediyor. Hı hı, çok güzel. Bence yani, iyi olacak. Böyle bir. ...editin hani böyle bir bakışın başta olması hmm. iyi... ...çünkü zaten sonra zamanla yerleşecektir. Hani buna hiç şüphe yok ama... ...şimdi haberleştirme dediğim şey elbette... ...çünkü günlük tutmaktan farklı bir şey. Yani siz artık onu dolaşıma sokuyorsunuz. Belki siz onu yazdığınızı unutacaksınız... ...bir gün ama hmm. başkası alıp hala kullanıyor olacak. Hmm. Bu yüzden hani... ...biraz teknik anlamda hani bunun nasıl bir şey olduğunu bize de öğretmesi açısından... Estağfurullah e, hocam, size katkısının daha iyi olur. <gülüyor> e, ben çok mühim bir deneyim olacağını düşünüyorum. Teşekkür Filmle ilgili bakışınız da bence şey açısından önemliydi. E, trans bireyler böyle yekpare işte gösterildiği gibi çok iyi insanlar, çok duygusal insanlar, çok romantik insanlar falan değiller. Tabii ki trans bireylerin de içinde işte... Daha kötü olanlar politik olarak daha farklı yerlerde duranlar, daha muhafazakar olanlar çok farklı insanlar var. Yani transada tüm diğer gruplar gibi elbette çok çeşitli bir grup. Toplumuz. Ve, ve bu anlamda e, film biraz bu çeşitliliği göstermeyi amaçlıyor. Yani evet. dolayısıyla hani ben daha öncesinde bayağı kötü örnekler izlemiştim mesela e, üsttekte böyle gayet sosyal bir ...falan yaptığı e, çok sorunlu işte mesela gidip sanki böyle bir trans, bir transın bir gününü çekiyor. Aa, o da bizim gibi dişlerini fırçalıyormuş. Aa, bak, <gülüyor> Öyle yemek yiyormuş. Tabi tabii O da bizim gibi gazete Aşk almaya mu? gidiyor. Evlerimiz merak edenler var. Koltukta mı oturuyoruz diye. Tam kastettiğim bu. Yani Aa, tam ilginç. kastettiğim bu. Bu yıllarca bu ülkede Ermeniler için, Rumlar için çok fazla. Yani korktuğu, nefret ettiği gruptakilerin insan olduğunu düşünmek istemediği için orada bir takım yaratıklar, bir takım işte canlılar var ve onlar tabii ki tırnak içinde bizim gibi değiller. Bakışı yine bizim en iyi bildiğimiz ve her şeyi uygulamaya bayıldığımız bakışlardan biri. Bu anlamda da bu filmin hani özellikle tabii zaten bakışı mutlaka kırmak amacıyla yapılacak ama yaygınlaştırılacak olması kısmı da önemli. Çünkü filmi alıp sadece web sitenize koyduğunuzda zaten yine kısmen de olsa merak eden insanlar bakacak ama şehirlere Hı -hı. götürüp dolaştıracak ve oralarda etrafında etkinlikler yapacak olmanız çok önemli. Ankara, İstanbul, Bursa düşünüyorduk ama şimdi mesela Antep, Kılıcım arkadaş Antep miydi? Hı -hı. Söyledi, e, bunları buraya da gitmek lazım çünkü orada da bir potansiyel bizim arkadaşlar var, orada göstermek lazım, insanları motive etmek lazım, deneyimlerimizi paylaşmak lazım. Hı -hı. Ben umutluyum. Hı -hı. Zaten daha sonrasında da mutlaka talep gelecektir. Mesela Listak, e, Listak'ın muhteşem bir filmi var Güzel biliyorsunuz. Güzel bir film e, Buraya da konuk ettik onları daha önce Hı -hı. benim çocuğun filmi ile ilgili. Görsel, hani bu ülkede yazılı şeylerden belki dünyada da öyle bilmiyorum Hı -hı. ama ben hani biraz daha etrafımızı konuştuğumuz için öyle söylüyorum. ...daha çok ilgi çekiyor, evet. insanlar daha kolay izliyor, daha kolay içine giriyor e, vesaire... ...ve daha kolay yayılıyor tabii şimdi artık bu sosyal medya ve internetin yaygın kullanımı nedeniyle. Dolayısıyla yani ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum, inanıyorum. E, büyük merakla da bekliyorum. E, filminiz sonuçlanınca, tamamlanınca sizi tekrar belki de konuk ederiz buraya... ...filmden de alıntılar, bölümler e, dinleterek dinleyicilerimizi. Bu bazen yaptığımız bir şey... Ee, ama şey e, büyük bir heyecanla İstanbul LGBT'nin bu büyük ve çok e, ayaklı projesinin sanırım her bir ayağının sonucunu ayrı ayrı merak ediyorum ben. <gülüyor> kendi başarılı adıma. olacak. Bence güzel bir grup, <gülüyor> çok iyi bir başarılı grup çalışan şey bir grup. Evet evet. İster yani. Dört koldan saldırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Programı hızlı toparlamak zorundayız. Ama bir de bir transonur yürüyüşü var. Yani konuşmazsak olmaz. E, nasıldı bu sene? E... Bu sene katılım süperdi. Çünkü bunun da Gezi Parkı'nın da şeyi vardı. <gülüyor> i̇nsanların mücadele ruhu yükselmiştik. Bazı insanlar yapmayalım transomlu ürünü dediler. Polis saldıracak gaz maskesi takalım. Gittik gaz maskeyi aradık. Pahalıydı alamadık. Ama biz <gülüyor> hayır dedik Kılcım arkadaşlar ve birkaç arkadaşla dernekte biz gideceğiz. kuşağı bayrağını Taksim meydanında açacağız dedik. İsterseniz gelin isterseniz gelmeyelim. Hı hı. Gelmeyin. Ve açtık yürüdük. Belki 10 bin kişiydi. Hı hı. E, bu aynen dediğim gibi. Dördüncü bir... transonora yürüyüşüydü bu. Size... 800 kişiyle falan bahş bahşet, başlamış. Şimdi 10 bine çıktı. Dördüncü. Kar topu gibi yani. Aynen öyle. Aslında bu işte programın başından beri konuştuğumuz e, insanların LGBT harekete bakışlarındaki bir prizmanın evet. kırılması, bir şeyin değişmesiyle ilgili... Çünkü yan yana durduğumuzu ve aslında aynı ipin ucundan tuttuğumuzu bir sürü insan e, fark etti. Umuyoruz bundan sonraki yıllarda da tabii bu şekilde devam edecek bu ilgi ve destek. Gelsin bir heteroseksüel arkadaş desin ki ben de eşcin senin, ben de transım desin. Bu sene biraz oldu galiba o. Biraz Belki oldu. önümüzdeki yıllarda evet, da daha umuyoruz ki olacak. Hızlıca toparlıyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ebru Bekluvuz'un. Ben teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.